Arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar olsun. Ee, i̇nşallah beni görüyorsunuz, duyuyorsunuz değil mi? Fatma Tanrı Even, Zehra Yılmaz, Tuğba Albayrak. Peki, nihayet yani, iki haftada herhalde ders yapamıyoruz değil mi sizinle? Ve ne kadar oldu bilmiyorum ama. Bu sistem yüzünden e, ders yapamadık. Neyse Allah'tan bugün sistem çalışıyor, iyi, bir sorun yok inşallah olmaz da dersimizi işleriz. Nasıl gidiyor? Bu arada e, vizeler yaklaşıyor. Ne zaman vizeler? Bilmeyen var mı? Öyle mi? Olabilir çünkü yoğun bir e, Hafta geçirdik, evet 6 Nisan'da başlıyor Yani geçen hafta geçen e, Salı Çarşamba bizde baya bir yoğunluk vardı böyle Çevik kuvvet geldi polisler falan geldi baya bir hareketlik vardı Fakülte biraz herhalde tabii Çok uğraştık Ortamı yaştırmak için yani Biraz yorgunluk olabilir Önemli bir şey değil işte bir ee, bir e, kulüp bir kişiyi konuşmacı olarak davet etmiş başka bazı kulüplerde ona tepki gösterdiler işte istenmiyor falan dediler öyle yani rutin öğrenci olayları olabilir çok büyütmedik ama tabi e, yani betül yok ama işte yapıyorlar maalesef Evet e, Fatma belki biliyordu birazcık e, peki neyse yani e, böyle şeyler olabiliyor e, şimdi bugün biz ne işliyoruz arkadaşlar gelelim şimdi e, kendi konumuzan ma'nını fihimize gelelim e, geçen öyle bir biraz anlatayım dedim ama ikide bir ses kesiliyordu yok. Donma olayları falan oldu anlatamadık dedik ki bugün işleyeceğimiz müfessirin bir özelliği var o da nedir işte şu kadar zamandır sizinle e, e, tefsir dersi yapıyoruz her hafta bir tefsir okuyoruz bir müfessir tanıyoruz e, sanırım yani bir 10, 20 civarında ya e, değil mi tefsir okuduk müfessir gördük. Bulan aşağı yukarı hepsi sünni gelenekten gelen alimlerdi, gelen müfessirlerdi. İlk kez bu akşam Şii gelenekten gelen bir müfessir işleyeceğiz. Biliyorsunuz bu Şii gelenek, Şii anlayış gerçekten tarihte hem hem ta, Ayşe Aran'ın şeyine bakıyorum da bir yandan e, hem tarihte çok önemli e, siyasal hadiselerin e, meydana gelmesine e, İslam aleminin bölünmesine e, büyük bir e, yani ortam hazırlanmış ama bunun yanında gerçekten çok önemli alimler çıkarmış. E, yani biz biraz Tabii Şii geleneği, Şii camiayı çok iyi tanımıyoruz ama e, ben son belki bir iki yıldır, üç yıldır e, yani bu tefsir tarihiyle ilgili çalışmada e, Şii tefsirlerde işledim ve gördüm ki yani Şiiler gerçekten çok tefsir yazmışlar. Çok da önemli tefsirler yazmışlar. E, onu gördük. Ve tabii e, hep Şiilik tarihte kalmış bir şey değildir. Belki bu son e, dönemlerde e, ne kadar canlı bir şekilde e, gündemde olduğunu yeniden gördük. İşte bir Suriye olayı var. E, çok ciddi bir şekilde Şii destek görüyor. Şii e, kesimlerden destek görüyor. İşte şimdi Yemen'de biliyorsunuz olaylar var. Yine orada da e, Husiler, Şiilerin desteğiyle hareket ediyorlar. Yani bir ciddi bir şekilde bir Şii anlayış, Şii kültür, Şii gelenek var yani. Bugün de gündemde var. Allah ne diyelim? Allah yani bu bütünlüğümüzü bozanlara kim olursa olsun ne diyelim akıl fikir versin. Yani bu İslam dininin birliği maalesef çok anlamsız nedenlerden dolayı bozuluyor. Yani düşün bir hani Allah rahmet etsin Ziya Paşa belki bilenleriniz vardır o Osmanlı'nın e, işte son dönemlerine doğru e, yazdığı bir e, beytinde şunu söylüyor diyor ki e, e, Diarı küfrü gezdim, e, beldeler kaşaneler gördüm, yani dolaştım mülkü İslamı bütün viraneler gördüm diyor. Yani böyle özetlemiş adam her şeyi gerçekten bu iki satırda. Şimdi aynı şeyi yaşıyoruz. Bakın bir Avrupa'ya bakın. Yani böyle kaza maza haberleri dışında bir ölüm olayını duymuyoruz. Ha, o intihar edenler onlar ayrı şeyler. Fakat yani genel olarak mesela en azından bir savaş yok. Ee, i̇nsanlar birbirlerini öldürmüyorlar. Ee, yani her şey yolunda gidiyor. Ondan sonra bir, bir başka bazı böyle küfrün hüküm sürdüğü yerlere bakıyorsunuz. Mesela bir Japonya'ya bakın, bir Çin'e bakın ne bileyim o uzak doğuya bakın falan. Böyle bir ciddi problem yok. Ama bir orta doğuya bakın. Ne haldeyiz değil mi? Görüyorsunuz. Ve hep böyle olmuştu yani. işte bazı diktatörlerin baskılarının olduğu dönemlerde belki biraz Hani bu hareketler bastırılmış olabilir ama burada da bu sefer halka zulüm edilmiştir o dönemlerde de fakat e, e, bu diktatörlüğün zayıflamaya başladığı dönemlerde hep kan olmuş maalesef Ortadoğu'da. Bir Osmanlı döneminde yani Osmanlı döneminde Ortadoğu biraz sakindir fakat onun öncesinde mesela bir Hazreti e, Osman Halifeyken Orta Doğu'da çok olaylar çıkmış Hazreti Ali halifeyken daha büyük olaylar çıkmış e, Emvili kurulmuş olaylar durmamış Abbasiler başa gelmiş olaylar bilmemiş aşağı yukarı e, problemler olmuş A, Osmanlı'da biraz bir işte 300 400 500 yıl bir Osmanlı döneminde bir rahatlama var fakat maalesef Osmanlı'nın yıkılmasıyla birlikte İngilizler bölgeye hakim oluyorlar. Yine e, işte İngilizlerin bölgeye hakim olduğu günden bugüne bölgede rahat yok, huzur yok, kan var, gözyaşı var maalesef. Neyse yani bu da işin bir tarafı. İşte bugün okuyacağımız tefsir böyle bir geleneğin yani e, İslam e, dininde e, şu an maalesef ikili bir yapı var, bir sünni yapı bir Şii yapı, işte Şii yapının e, e, bir e, eseri, bir e, kitabı. Fakat e, bu zatı bu Ali Fadl Et-Tabresi veya Et-Tabersi ikisi, iki şekilde de söylemek mümkün. Bunu biraz önemli kılan bir husus var. O da nedir? Yani daha önce yazılmış tefsirlere göre e, tefsiri çok daha mutedildir. Yani böyle Bundan önce yazılan bazı tefsirler var ki mesela Tefsir-i Rukuni, Tefsir-i Ayyashi gibi e, tefsirler var. Oralarda tefsir Furat gibi buralarda eee usulni bu e, kesim çok sert bir şekilde eleştiriliyor. Sünnilerin değerlerine büyük hakaretler e, yapılıyor. E, böyle bir yani apolojik e, apologik bir bir yaklaşım var o tefsirlerde. Şiayı savunma bunun yanında bir de sünnilere saldırma, sünni geleneye saldırma, onlara hakaret etme e, var. O de bunları görebiliyorsunuz. Fakat Tabersi'de böyle bir şey yok. Ya da onlara göre daha az var, öyle söyleyelim. E, bu Tabersi bizim açımızdan önemli kılan bir husustu. Yani biraz daha tarafsız, biraz daha mutedil e, bir yaklaşım ortaya koyabilmiştir. Ee, yine de tabii ki bu tefsirde de e, Şii anlayış elbette ki hakimdir. Onu belirtelim. Ee, peki Tabersin'in böyle davranmasında e, etkili olan bir husus var mıdır diye sorarsanız evet. Siz bu kısımları okuyun arkadaşlar ama ben sadece şu kadarını söyleyeyim. Ee, siyaset çok önemli. Selçuklular döneminde Selçuklu, e, Selçuklu Sultanı Melikşah ve onun veziri Nizam-ı çok daha onlar da mutedil bir e, politika, bir siyaset izliyorlar. Sünni alimler yanında Şii alimlerde de değer veriyorlar. Onlara da ilgileniyorlar. İşte onların bu ilgilenmeleri onların bu bu, bu, bu siyaseti e, Şii e, müfessirleri, Şii alimleri biraz daha mutedil çizgiye çekmiş. E, yani diyebiliriz ki Tabersi'nin Böyle mutedili bir anlayış sergilemesinde Selçuklu sultanlarının e, bu siyasetlerinin büyük e, rolü vardır. Peki e, e, evet, şunları hızlı hızlı geçelim ha. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar, şurası önemli. Biraz evvel ben birkaç tanesinden bahsettim ama e, Tadresiden önce yazılmış birkaç önemli Şii tefsiri göre görelim. Bir tanesi işte. Ee, İmam-ı cafer Sadık'a isnat edilen bir tefsir vardır. Merviyyatul İmam Cafer-i Sadık ee, bu kitapta e, Cafer-i Sadık kanalıyla gelmiş tefsir yorumları toplanmış bir araya getirilmiş e, ve tez olarak hazırlanmış e, daha sonra basılmıştır. Biraz evvel e, hani sözünü etmeye çalışmıştık. Şii tefsirler var demiştik. Sünni geleneği çok sert eleştiren, işte onlardan biri İmam El Hasan El Askeri'nin e, Et Tefsir, kısaca Et Tefsir diye bilinen veya Tefsir İmam Hasan El Askeri diye bilinen eseri burada görüyorsunuz önemli bir e, tefsirdir. Tefsir-i El Kufi yine en önemli e, Şii tefsirlerden, eski Şii tefsirlerden biridir. Vefatı 307 düşünün Taberden önce yazılmış bir tefsir. biraz evvel söz etmiştim. Tefsirü'l-Kurmi vefatı 329 yine oldukça ki Sünne geleneği en çok eleştiren tefsirlerden biridir. tefsirül vefat vefatı 340 müfessirin yine aynı şekilde Şii geleneğinin önemli bir tefsiri Sünni geleneği sert bir şekilde eleştiriyor. Ondan sonra Tefsirü'l Eş Şerif el-Murtada. E, Şerif el-Murtada kısaca bilinir. Bunun tefsiri vardır burada. Görüyorsunuz. Tefsir Okulanı Kerim diye de biliniyor. E, ondan sonra Şii şey geleneğin en önemli tefsirlerinden bir, en hacimli tefsirlerinden biri Et-Tibyân fi Tefsirü'l-Kur'an Ebû Ca'fer et, et tusinin vefat tarihi 460. İşte görüyorsunuz 10 ciltlik oldukça e, kalın bir tefsir. Peki Şia bunu yaparken süni gelenek ne yapıyordu? Süni gelenek de tabi ki tersir yazmıştı. Zaten bunların bir kısmını okuduk. Mesela Mukatili okuduk ben Mukatibü Mukatibi Süleyman'ın sizinle okumuştuk. Sonra Cami'ul Beyan, e, An Te'vi'li Ay'l-Kur'an Taberi'yi okuduk biliyorsunuz. Yine bu dönemlerde yazılmış fakat bunu okumadık. Te'vi'lâtu ehl-i sünne imam maturidinim. Vefat Tarihi 333 tefsiri vardır. Başka Ebu Laysa okuduk. Onun tefsiri var. Tefsir-ül tefsir Beğavi var. Sanırım bunu da okuduk. Ee, evet. Bu tefsiri de okuduk. Ee, Maal-i ee, O tefsir yazılmış o dönemlerde. Sonra yine çok önemli bir tefsir. E, Mu'tezili diye bileceğimiz bir tefsir. Keşşaf tefsiri. Onu okuduk mu? Ee, okuduk mu Keşaf arkadaşlar? Okuduk tamam. Tuba okuduk diyor. Çok önemli bir tefsir. Galiba geçen hafta yani bundan önce El-Muharal-Vecizî mi okuduk arkadaşlar? İbn-i Endülüs'ün tefsirini okuduk değil mi en son? Yanlış hatırlamıyorsam. İşte mesela bu tefsir o da yine bütün bu tefsir arkadaşlar Tabresi'den veya Tabaharsı'dan önce yazılmış tefsirlerde yani şunu da söyleyelim, tabii ki Tabersi bu tefsiri hazırlarken bunların çoğunda görmüş, istifade etmiştir. Zemahşer'den çok yararlanmış, onu söyleyelim. Hatta Keşaf'a, özel Keşaf'la ilgili özel bir kitabı vardır. Keşaf'ın üzerine yazdığı çok önemli bir tefsiri vardır, bir kitabı vardır. Dediğimiz gibi bu tefsirleri görmüştür. Müfessirimiz bunları biliyor, onlardan yararlanarak bu tefsiri oluşturmuş. Şimdi gelelim onun işte Mecm'i'l-Beyyâh. Fî tefsir Kur'an adlı bu önemli eserini e, görmeye. E, tefsir çok önemli bir tefsir. A, şey, kapsamlı bir tefsirdir. Yani hacimli bir tefsirdir. Burada bir şeyini görüyoruz işte. Mahdud bir müşahısını e, görüyoruz. E, arkadaşlar e, içerisinde dediğim gibi e, yani her ne kadar mütedil bir bakış varsa da sünnilere karşı yine tabi şia gelenek ön plana çıkarılmış. Aynı şekilde tefsir biraz sonra okuyacağız. Bu da yine önemli bir nokta. Şu ana kadar okuduğumuz bütün tefsir arkadaşlar önce rivayeti nakleden kişileri mesela diyoruz işte an fınanın an falan hep böyle söylüyoruz sonra rivayeti veriyoruz. Değil mi? Hep böyle okuduk şu ana kadar. Ama bu da ben de tersini göreceğiz. Önce rivayeti okuyacağız. Sonra diyecek ki bu rivayet işte şundan şundan, şundan gelmiştir diyecek. Böyle bir farklılık, farklılık da var terside. Onu da belirtelim. Tabii ki burada da esbab-ı nüzul var. Tabi ki fıkı hükümler var. Tabi ki ayetler arasındaki insicam ve intizam var. Tabi ki mekkilik medenilik noktaları var. Tabi ki müteşabihlik, mühkemlik var. Tabi ki Mesih konusu var bütün yani bizim e, bildiğimiz usul konularının yani klasik tefsir anlayışlarında gördük gördüğümüz hususların hepsi aynen burada da var tabi ki arkadaşlar. O da e, bilmesi gereken bir husus. Bilhassa kral konularına önem veriyor. Suraların faziletine önem veriyor. Lugat yönünü e, açıklamaya önem veriyor. Şiirle istişatta bulunuyor. İrab konularına önem veriyor. El-ma'na diye başlık atarak tefsir yapıyor. Tefsir, tefsir yapacağı zaman El-ma'na diye başlık atıyor. Ve ondan sonra tefsirini yapmaya başlıyor. Zaman zaman kendi diğer eserlerde olduğu gibi sual soruyor ve kendisi bunların cevabını veriyor. Kıssalara e, da tabii ki değiniyor, önem veriyor. Böyle bir eser. Burada e, şu örneği vereyim tefsirdeki... E, hani şiire geleneği yansıtan bir örnek olarak Selman-ı Faris'ten nakille diyor ki işte Selman-ı Farisi hani Rahman suresinde geçen maracel bahreyni yaltaqiyan beynehuma barzakhun la yabghiyan tebaya al bu ayetleri ters ederken işte Selman-ı gelen bir rivayeti veriyor. Bu rivayete göre ne olabilirse diyor ki Maraca el bahreyni yel teqyan, iki denizi Allah bir Maraca'nın öznesi Allah yani birbirine kavuşturdu ney el bahreyn iki denizi yel teqyan birbirine girdiler kavuştular Maraca saldı Allah iki denizi birbirine doğru saldı onlar da birbirine geldiler kavuştular hani böyle bir şeyde de çektim hani koydum buraya dikkatinizi çeksin diye görüyorsun bu da sanki öyle bir durum var değil mi denizleri görüyor musunuz burada? Nasıl böyle bir sanki aralandı bir engel vermiş gibi hakikaten Allah'ın takdiri. Ee, i̇çinizde Van'da oturan var mı arkadaşlar? Van. Bizi izleyenler, dinleyenler arasında Van veya Van'ı bilen, gören var mı? Orada da böyle yani çok ilginç mesela tatlı su göle karışıyor. Bir bakıyorsun sanki böyle bir çizgi çekilmiş. Ee, Süreda diyor ki ben gördüm deniz, denizin bir noktasına kadar su beyaz veya gri ondan sonra da masmavi bir tavaka başlıyor. Müthiş bir şey yani. Burada işte onun bir örneğini görüyoruz. Peki ne demek bu Şiilere göre iki deniz? Ee, Hayr-i diyor ki Hz. Ali ve Hz. Fatma. Evet. Ee, Selman-ı Farisi bunu söylüyor. Diyor ki bu iki deniz Hz. Ali ve Hz. Fatma'dır. Peki ama barzakhun." Barzakh ne arkadaşlar? berzah perde, engel, başka hicap, başka ne diyelim? Yani böyle bir duvar, set ne derseniz deyin, böyle bir şey aralarında bir engel var, bir perde var, bir set var. "Layağbiyen bainahuma barzakhun." Yani ne hat ne demekler? Ee, ne diyelim oraya? Ee, Sel Selmanlı selman dediğini söylemeye çalışayım yani de, rivayet tekne göre. Bu perde, aralarındaki perde Hazreti Peygamber oluyor. Yani Dolayısıyla yani Hazreti Peygamber'in himayesi altındadırlar. Onun koruması altındadırlar. La yavgı yani. Hiçbir zaman yanlış bir şey yapmazlar. Hiçbir zaman Allah'ın ve Rasulün hoşnut olmayacağı bir hareketi yapmazlar. Beynama berzakun la yavgı yani. Peygamber var aralarında. Peki ya hurucu minhumu ellü ne demek? yani o ikisinden yani Ali ve Fatıma'dan inci ve Mercan çıkıyor. O ne oluyor? İşte inci ve Mercan'da. Bu da gene e, temsili bir resim var. Hasan ve Hüseyin. Bu da Al-Hasan ve Hüseyin'in. İranlı arkadaşlar bu şeylere çok önem veriyorlar. İçinizde İran'a giden var mı? İran'daki mescitleri falan gördünüz mü hiç? Veya e, mesela Tahran'ın sokaklarını gören, gören varsa görecek, bile, hatırlayacaktır. Var mı içinizden e, tarihini göreniniz. Bu tür resimler çok var. Yani böyle sokaklarda caddelerde e, bunların dini sembolleri. Mesela özellikle kum şehrinde yani bunları çok görebilirsiniz. Hatta camilerde bile, inanın bazı camilerde bile gördük biz. E, biraz böyle kilise yani Hristiyan kültürü etkilemiş sanki. Nasıl Hristiyanlar bu tür ikonlara çok önem veriyorlar. Kiliseleri böyle putlarla dolduruyorlar, heykellerle, resimlerle dolduruyorlarsa yani put derken yani çalışmasın, heykel demek istiyorum. Ee, i̇şte bu Hazreti İsa'nın bir sürü heykeli, Hazreti Meryem'in var, diğer işte, dini değerlerin var. Şiirlerde de ben onu yani rahat rahat söyleyebilirim. Şiirlerde de bu çok önemli. Yani. Bayağı bir resim yapıyorlar. Yani böyle şeyler var onlarda da dolayısıyla o resim öyle bir yerden alınmadır. Onların sitelerinden alınmış bir resimdir. İşte o lülü ve mercan da yani inci ve mercan da denizden çıkan o iki denizden çıkan inci ve mercan da Hasan ve Hüseyin'dir. Denizler Ali ve Fatıma'ydı. İnci mercan da Hasan ve Hüseyin oluyor. Peki yani mesela bakın bu da işte yani bu, bu ayet şimdi gerçekten Hasan Hüseyin'i mi kastediyor? Bu ayet gerçekten Ali Fatıma'yı mı kastediyor? Ama öyle bakın kendi taraflarına yontma, yontmaya çalışmışlar. Ki şiir bunu çok yapıyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'deki neredeyse ala kelimeleri var ya mesela. Ali bile Ali okuyorlar. Ve oradan bile Ali'ye ait bir şey çıkıyor. Veya birçok ayetin işte sonunda fi aliyyin veya li işte gibi ifadeler var onlara göre. Yani böyle Kur'an'ın her ayetini işte Ali'ye yontmaya, Fatıma'ya yontmaya veya Hasan Hüseyin'e yontmaya çalışıyorlar. Ee, bunlar tabii zorlama şeyler. Bunlar gerçekten e, yani makul bir şey, bir yanı yok bunlar. Makul bir tarafı yok. Kabul etmek mümkün değil. Peki, gelelim şimdi e, bir ayet okuyacağız bu tefsirden. Ayetin tefsirini göreceğiz birlikte Tabersi'nin yorumundan, ağzından. Bakalım nasıl açıklamış Okuyacağımız ayet, Nur ayeti diye bilinen bir ayettir. Ee, belki haftaya bahsedeceğiz. Ee, mesela bu ayetin e, tefsirini er Razi de yapıyor. Razi e, buraya o kadar çok yer veriyor. Bu çok önemli bir ayet çünkü. Nur ayeti çok önemli bir ayet. Razi de tefsirinde e, bu, bu ayet üzerine çok durmuş. Hatta i̇mam Gazali'nin bu hususu açıklayan bir kitabı var. Kitabın tamamını oraya derce etmiş. Yani bu ayetin tefsiri bağlamında bütün kitabı oraya derci etmiş, toplamış. de buraya önem vermiş. Bayağı bir açıklaması var. Ben sadece burada ilgili bazı kısımlarını aldım ama bu ayetin tefsiri çok daha fazladır. Buradakinden çok çok daha fazla. Onu söyleyeyim size mesela bu baş kısmında hani el-ma'na dedik ya el-ma'na biraz daha söylemiştim tefsirin başladığı yerdir el-ma'na'ya kadar sebeb-ül var irab var, kıraat var işte fazilet var bir sürü e, insican ve intizam var, tenasüp var bir sürü bunları açıklamaya çalışıyor en sonunda el-ma'na diyor tefsir kısmına geçiyor ben sadece orayı almışım nedir ne diyor bakalım Allah-u nur semavati vel Ard Allah nedir e, arkadaşlar? Nurdur. Allah'u nur. Allah nurdur. Peki nerenin nurudur? Nur-u göklerin nurudur. Başka, vel ardi, yerin nurudur. Allah göklerin ve yerin nurudur. Bu ifade gerçekten ilginç bir ifade. Allah göklerin ve yerin nurudur. Ne demek? Hangi anlama geliyor? Ne kastedilmiş bu cümleyle? E, bu bütün hem sünni gelenekte hem şi gelenekte özellikle de işari gelenek yani tasavvuf tefsirleriyle çok önemli bir e, konudur ve üzerinde tartışılmıştır, konuşulmuştur, farklı şeyler yazılmıştır. Bakalım şi gelenek bunu nasıl değerlendirilmiş? Yani. Diyor ki müfessimiz ihtalefe veya uhtulife diyebiliriz fi manahu bu ayetin bu hu arkadaşlar nur, nura gönderebiliriz veya manaya gidebiliriz yani ayete gönderebiliriz ne diyeceksiniz ki peki manana gelmez ma geldi zaman zaman söylüyoruz arkadaşlar eğer e söz edilen cümle söz edilen ibare ile e diyelim ki fi arasında başka bazı kelimeler girmişse zaman zaman e zamirlerde farklılık olabilir yani e, i̇lle de e, işte cümle mühennestir, o fiilden mühennest gelecek. Ha, eğer hemen arkasından geliyorsa tamam ama araya başka bir kelime girmişse e, şey değişebilir. E, bir kere bu var, bunu unutmayalım. Zamir değişebilir. İkincisi bir de dediğim gibi buradaki e, hu'dan kasıt nur olabilir. Veya genel olarak ayetin manası, ayetin yorumu olabilir. E, Dolayısıyla... E, o zamirin müzakaya gelmesi kafanızı karıştırmasın. İhtelefe, uhtulife fi manâhu. Ayetin manası konusunda ne olmuş? İhtilaf söz konusu olmuştur. Alâ birkaç şekilde, Yani birkaç e, farklı yorum, farklı anlayış söz konusudur. E, bu ayetin ne anlama geldiği konusunda. Nedir? Bunlar görelim. Ahaduha. Onlardan biri şudur. Allahu هَا دِيُّ اَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ne demekmiş? Demek ki nurdan kasıt neymiş? hadi demek ki o zaman şimdi ortaya çıktı. مَعْنَاهُ دَكِ هُزَمْرِي نُور'a göndereceğiz. Çünkü nuru bize açıklıyor. Dolayısıyla problem yok. Allahu هَا دِيُّ اَهْلِ السَّمَاوَاتِ Allah gök ehlini hidayete erdirendir. وَالْاَرْضِ Yer ehlini hidayete erdiren neden burada nur hidayetle e, özdeşleştirildi? Nur ne yapar arkadaşlar? Işık ne yapar? Düşünün ki siz şimdi karanlıktasınız. Hangi yola gideceğinizi bilmezsiniz. Hangi tarafa gideceğinizi bilmezsiniz. Bir sürü yol var. Hangisinin doğru yol olduğunu bilemezsiniz. Ama nur geldiği zaman, ortalık aydınlandığı zaman siz hangisinin doğru, doğru yol olduğunu görürsünüz e, ve o yolda gidersiniz. Peki hadi ne yapıyor? Hadi de şunu yapıyor, yani siz böyle bir yerde bulunuyorsunuz. Bir sürü görüşler var, bir sürü fikirler var, bir sürü düşünceler var, bir sürü ideolojiler var. Hangisi doğru, hangisine yöneleyim, hangisini kabul edeyim bunu bilemezsiniz. Hadi size hangisinin doğru olduğunu gösterir, hangisinin hakikat olduğunu gösterir. İşte burada Hadi ile Nur arasında müthiş bir, e, tabii bir, bir, bir, bir benzerlik var değil mi? Değil mi? Hadi sizi düşünce karanlığından çıkarıyor. Nur da sizi zulumat dediğimiz gerçek karanlıktan çıkarıyor. Dolayısıyla aralarında böyle bir, fark, bir ilişki var. Peki nereye yönlendiriyor hadi bizi? Göklerin ve yerin ehlini yönlendiriyor. Nereye doğru? Nereye götürüyor? İla mâ fîhî min mesâlihîm. Masalih kelimesinin daha önce herhalde birkaç kez belki okumuş olabiliriz. Yani maslahat kelimesinin çoğulu. Maslahat demek arkadaşlar. Bir de orada bir humza zamiri var gördünüz. Masallihim diyoruz. Hum kim oluyor ham? Yani yer ehli gök ehli. Yer ehlini Allahu Teala yer ehlini gök ehlini hadi sıfatıyla e, onların menfati hangi yerdeyse hangi yöndeyse oraya gel. Yani maslahata, hangi şey onların maslahatına faydasına ise oraya yönlendiriyor. Böyle bir açıklama var. Peki bu açıklamayı kim yapmış? Da bakın, An İbni Abbas diyor. İbni Abbas'tan gelmiş. Daha önce biz hep şöyle okuduk. Yani An İbni Abbas'ın diye başlardı. Sonra Allah'u hadiyu ehli semavati vel ahl. Böyle okurduk. Şimdi, önce rivayeti okuduk. Sonra bu rivayet kimdenmiş? An ibn Abbas, ibn Abbas demiş. Bunu bize söylüyor bu felsefesi. Ve thani, ikincisi Allahu Munevir semavi ve ardi. Ha, i̇kincisinde Allah gökleri ve yerleri nurlar nurlandırandır arkadaşlar. Nur değil de yani ayette Allah nurdur diyor. Burada yorumda Allah nur değil ne nedir? Nurlandırandır. Münevvir. Yani nurlandıran. Peki gökleri ve yerleri nurlandıran. Allah peki gökleri ve yerleri nur neyle nurlandırıyor? Aydınlatıcı demiş Ayşe çok güzel. Neyle aydınlatıyor Ayşe? şemsi vel kamari vel nücumi. Güneşle aydınlatıyor. Başka ayla aydınlatıyor. Başka yıldızlarla aydınlatıyor. Demek ki bu ikinci görüşe göre Allahu Teala gökleri ve yeri Güneşle, ayla, yıldızlarla e, ne yapıyor? Aydınlatıyor arkadaşlar. Peki bu kimi görüşüdür? Nereden geldi bu görüş? Anil Hasani, Hasan'dan gelmiş. Artık siz bu Hasan'ın kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Tekrarlamaya gerek yok. Başka, Vabi Aliye ve daha Ayrıca Ebu Aliye ve Dahak da Hasan gibi düşünmüşlerdir. Onlar da böyle anlamışlar. Yani Allah göklere ve yeri nurlandırandır demişler. Güneşle ayla. Bu Hasan neden bu? Ee, evet nurten hiç şüphe sakım? sakın. Hasan-ı Basri'dir tabii burada sözünü ettiğimiz Hasan. Daha önce bunları açıklamıştık size. Peki neden Hasan-ı Basri özellikle buraya, buraya münevvir dedi? Çünkü bizim bazı alimlerimiz Allah'a nur demeyi gerçek anlamda Allah'ın nur demeyi uygun görmüyorlar. Allah nur mudur yani şimdi? Ee, yani mahza nur mudur? Nur Allah mıdır? Yani bu tür e, zihinde e, bazı yanlış anlaşılmalar olmasın diye. Bazı alimlerimiz Allah'a nur demek yerine Allah'a münevvir demeyi tercih ediyorlar. Yani nurlandıran, aydınlatan. İşte Hasan-ül Basri, Ebul Aliye ve daha da bunu yapmışlar bakın gördünüz mü nasıl farklı anlamlar verdi? Ama bir şey dikkatini çekiyor mu? Bakın Hasanul Basri'den e, örnekler verdi bize. halbuki ki e, Hasanul Basri, e, yani normalde bu e, dönemlerde Hasanul Basri varken arkadaşlar, gerçi daha Şiir Sünneti gelenek tam ayrılmamış birbirinden. Evet Hazreti Ali ile ilgili bazı Nahoş hareketler olmuştur. Ondan sonra işte hariciler ortaya çıkmıştır. Bazı fitneler söz konusu olmuştur. İşte diyelim ki e, Muaviye e, ve onun oğlu Yezid ve ondan sonra diğer e, Emevi halifeleri başa geçmişlerdir. Vesaire vesaire ama e, ama henüz böyle hani Şia sistemli bir düşünce haline gelmemiş. E, dolayısıyla e, Hasan Ulu Basri'den burada e, alıntı yapmış olmaları dikkat çekicidir ki Ehl-i Sünnet yani sünni gelenek de Hasan Ulu Basri'yi mutlaka kullanır. Bizim kaynaklarımızda neredeyse Hasan Ulu Basri'nin adının geçmediği bir sayfa yok diyebilirim. O kadar çok e, rivayet geleneğimizde o kadar çok önemli bir yeri var Hasan Ulu Basri'nin dahakinde Ebu Aliyem'de. Ve faydası, üçüncü görüşe gelecek olursak, ee, üçüncü görüşe göre ise muzeyyinus semavati Allahu Teala gökleri bu sefer tezyin eden süsleyendir bakın nur kelimesi biliyorsunuz nur e, etrafı aydınlatır aydınlatmak demek güzelleştirmek demektir değil mi? Yani etrafı aydınlatıyor etrafı güzelleşiyor bir koyu karanlığın olduğu bir ortamı düşünün bir de orada bir Hani aydınlığın olduğu hal düşün. Tabii ki aydınlık güzelleştiriyor ortamı. O zaman madem öyledir e, Allah'a müzeyin yani güzelleştiren diyebiliriz diyor müfessir. Ve öyle bir rivayet nakletmiş. Müzeyiniz semavati. Gökleri güzelleştiriyor. Peki Allah gökleri neyle güzelleştirmiş? Neyle süslendirmiş? Bir el melaiketi meleklerle. Gökleri meleklerle süslemiş. E peki ayette ard da diyor Allah nuru semavati vel ard. Yerde ne var? Ha, diyor ki müzecilun ardı Allah yeri de süslemiştir. Tezgin etmiştir. Güzelleştirmiştir. Neyle? Bi el enbiyei vel ulemai Nebiler ve alimlerle. Görüyor musunuz? Bu kimden geliyor bu? An-Ubeyyi <gülüyor> ibn-i hem de Ubey bin Ka' gibi bir sahabeden gelmiş bu rivayet eğer doğruysa dolayısıyla yani gök göğünde melekler neyse yer yüzünde de alimler o arada böyle bir bir eski kurmuş eee e, Ubey bin diyor melekler gök yüzünün süsleri alimler ve nebiler de yer yüzünün süsleridirler güzelleştirirler bu kadar yani güzel bir cümle, güzel bir ibaret söylemiş bence o bir nikah. Peki, wineleme, e, bu üç görüşü öğrendik değil mi arkadaşlar? Demek ki üç ayrı anlam verildi, ama hiçbirinde de böyle Allah mahza nur olarak anlatılmadı bize, değil mi? Hay, efendim Allah nurdur ya da tersini söyleyebilir miyiz? Nur Allahtır. Böyle bir e, böyle bir bilgi, böyle bir mantık verilmedi. Birincisinde hadi dedi Allah'a. İkincisinde münevvir dedi. Üçüncüsüne de müzeyy müzeyyin dedi değil mi? Müzeyyin dedi. Ee, bakın demek ki e, tabersi de Allah'ı nur olarak görmekten e, sakındı. Böyle bir yorum yapmadı. Ve devam ediyor. diyor ki, Ve inneme en nur fi sıfetillahi teala bir dakika bir şeyler anlatıyor. Ne diyor? Ve inneme nuru" nur kelimesi nur ibaresi varit olmuştur, gelmiştir. E, hangi konuda? bir sıfatı ile Teala, Allah'ın sıfatı olarak. Ayette diyor Allah'ın bir sıfatı olarak nur kelimesi varit olmuştur. Neden? Peki niye? Allah e, kendisine sıfat olarak nur kelimesini seçmiş. لِأَنَّ ve نَفْعِنْ ve وَإِنْعَامٍ minhu Niye? Çünkü nasıl nur olduğu zaman, nasıl aydınlık olduğu zaman siz ne nerededir, ne nereyese götürür? neyi nasıl almak lazım? Neyi, neyi nasıl kullanmak lazım? Yani ışık olmazsa siz ne yapacağınızı bilemezsiniz ya. Hiçbir nimetten, hiçbir şeyden yararlanamazsınız ya. Nasıl öyleyse, e, böyle olduğu için Allahu Teala da Allahu Teala kendisine nur demiş. Çünkü Allahu Teala insanlara her türlü menfaati veren O'dur. Her türlü ihsanı ikramı yapan O'dur. Her türlü inamı rızkı veren O'dur. Dolayısıyla insanoğlu Allah'ın e, e, inamıyla, Allah'ın rızık vermesiyle, Allah'ın ihsanıyla, Allah'ın ikramıyla, Allah'ın e, bahşetmesiyle, bu nimetleri bahşetmesiyle neyin ne olduğunu biliyor, onlardan yararlanıyor, onları kullanıyor. Tıpkı nurun etrafı aydınlatması ve etrafı aydınlanmış insanların o nur sayesinde etraftan yararlanmaları gibi. Bundan dolayı diyor Allah kendisine burada nur sıfatını seçmiş. Nur demiş. Yoksa Allah nur olduğu için Allah yani nur hani nur e, e, nur Allah'tır Allah nur'tur gibi bir mantığı müfessimiz hoş karşılamıyor. Evet minhudaki hu Allah'tandır. Yani her türlü ihsan, her türlü in'am, her türlü nef Allah'tandır. Allah Allah, Allah bize veriyor bunları. Allah'ın aydınlatmasıyla yer ve gön ilmine ermek anlamı mı? Ne deme Gül Hanım? Hiç, hiç anlamadım o cümleden. Yani e, Allah aydınlatıyor. E, biz de, yani, ne, ne dedin Gül Hanım? Bir daha açıkla. Cümlem bana yani tam anlaşılır gelmedi. Ne demek istedim? Evet, Gülhan Hanım hızlı hızlı yaz. Yer ve gün ilmini ancak Allah'ın nuruyla bilebiliriz mi? Yok, onu söylemedi Gülhan Hanım. Hayır, onu söylemedi. Ya bu anlamı da verebilirsin tabii yani. Biz yerin ve gün ilmini ancak Allah'ın nuruyla bilebiliriz. Onda e, ama şunu kast ediyor, Bu nur kelimesine diyor. Nur anlamı vermeyin diyor. Niye? Çünkü nur burada hadi demektir. Nur müzeyin demektir. Nur münevvir demektir. Peki niye Allah nur dedi kendine o zaman madem böyleyken niye nur dedi? Çünkü diyor ki her türlü güzellik, her türlü iyilik, her türlü nimet, her türlü rızık Allah'tandır. Allah'ın sayesindedir. Dolayısıyla bu da nurla bir hani özdeşleştirme yapabiliriz diyor. Bundan dolayı Allah kendisine nur demiş. Yani çok menfaat verdiği için, çok ihsanda bulunduğu için, çok ikramda bulunduğu için nur nur olmuş sanki. Yoksa bizati Allah nur değildir. Bir örnek veriyor. Wa hadha kema yuqalu Arap bu tıpkı Allah'ın yani bu bu ibaret tıpkı Arapların şu sözündeki anlam gibidir. Ne diyor Araplar? Mesela diyor ki fulanur rahmet. Bakın. Falan kişi merhamet ediyor demiyorlar da falan kişi rahmettir diyorlar. وَفُلَانُ عَذَابٌ ya da falan kişi azaptır diyorlar. Yani azap ediyor, eziyet ediyor, işkence ediyor demiyorlar da falan kişi azaptır diyor. Arapların böyle bir kullanımı varmış. Peki ne zaman bunu Arap söylüyor? اِذَا كَثُرَا فِعْلُ ذَٰلِكَ minhu Bu eylemler çok tecelli ettiği zaman, çok gerçekleştiği zaman o kişiden e, Araplar, o kişiye böyle derler. Yani bir kişi çok acıyorsa etrafındakileri, çok merhamet ediyorsa, çok sevgi, çok şefkat besliyorsa Arap artık ona bu adam sevgi besliyor, bu adam seviyor, bu adam şefkat besliyemez, bu adam şefkattır diyor. Bu adam rahmettir diyor. İşte bu adam işte sevgidir diyor mesela. Niye çünkü? Bunları çok yapıyor. Ya da tersini söyleyelim. Bir adam çok eziyet ediyorsa etrafındakilere, çok e, işkence ediyorsa, çok azap ediyorsa artık bu adam azap ediyor demiyorlar da bu adam azaptır diyorlar. Bizim de kültürümüzde böyle şeyleri mutlaka biliyorsunuzdur. E, her dil kendine göre böyle bir kültür, böyle bir anlayış üretebilir. E, Araplarda da böyle bir şey var. Bundan da iyi Allah kendisinden nur demiş. Yoksa Allah nur olduğu için değil. Eki zaten e, arkasından da hemen e, bu sefer o nurun neye benzediği ifade ediliyor. E, onu da görem, görmeye çalışalım diyor ki tabii ki oradaki her zaman bir nereye gidiyor arkadaşlar? Allah'a gidiyor. Yani o zaman ne oluyor? Allah'ın nurunun misali. Allah'ın nurunun benzeri. Şimdi burada cümlemiz dursun. Daha bakın devamı gelmedi. Diyor kim müfessirimiz? Fihi ucu bu ibarenin yani Allah'ın nuru'nun misali ibaresinin hangi anlama geldiği konusunda alimler farklı bazı görüşler etmişlerdir Neymiş bunlar görelim. Ahaduha bunlardan biri şudur. Enel mane bu ibarenin manası şudur meselu nurullahi Allah'ın nurunun misali zaten biraz evvel dedik buradaki hu Allah'a gider. Meselu nurullahi Allah'ın nurunun misalin ellevi öyle e, öyle Allah ki veya öyle nur ki de diyebiliriz. eee bihi El ee, e, müminler onunla hidayet bulmuşlardır. Ee, onunla müminler hidayete ermişlerdir. Onunla müminler ee, peki yani o zaman müminlerin kendisiyle hidayete erdikleri e, nurun misali bunu söylüyor. Peki nedir o Müminlerin kendisiyle hidayete erdikleri şey ve o da el-imanu imandı. Peki nerede oluyor imanda? Fi kulubihim müminlerin kalplerinde oldu. O zaman buradaki nurdan kastı arkadaşlar ne oldu? Nurdan kasıt müminin kalbindeki iman oldu. Bak o zaman meselün nuru demek Allah'ın müminlerin kalbine koymuş olduğu imanın misali demektir. Müminin kalbindeki Allah'a olan imanın misali, benzeri demektir. Böyle bir anlam çıkardı buradan. Peki kim bu görüşü söylemiş? Kimden gelmiş bu? Enûbey ibni Ka'b'in Vadha'iki. Dahak ve ibni Ka'b'ta. Ubeybni Ka'b'tan gelmiş bu rivayet arkadaşlar. Bakana Ubey hatta Ubey bin Ka'b okuyor okuyordu. Nasıl okuyordu? Bu ayet kelimeyi mesalun nurih şöyle okuyormuş. Mesalun nuru man amane bihi. Yani Allah'a iman edenin nurunun misali. Bak bu sefer misal nur nur Allah'ın olmadı. Kimin oldu? Allah'a iman edenin oldu. Yani مثalu nuri men amene bihi bihideki hezam ile Allah'a Allah'a iman edenlerin nurunun misali oldu. Bu birinci görüş. Ve seni ikinci görüşe gelecek olursa مثalu nurihi demek yani Allah'ın nurunun misali demek ellezî ki o nur Peki nedir onur Kuran kalbi bu seferde Nur ne oldu arkadaşlar Kur'an oldu hangi Kur'an kalplerimizde ezbere bildiğimiz veya kalplerimizde bulundurduğumuz ve ona itibar ettiğimiz emirlerine uyduğumuz Kur'an Peki buradaki Nurun Kur'an olduğunu kalplerdeki Kuran olduğunu söyleyen kim an İbni Abbas bin Abbas söylemiş bunu. Başka vel Hasanu and vardır. An, an, Anel Hasani vel Hasan söylemiş gene biraz evet söylemişti Hasan el Basri. Ve Zeyd bin Aslama. Ve Zeyd bin Aslam söylemiş. Demek ki bu üç zata göre arkadaşlar ayetteki nurdan kasıt ne oluyor? Kur'an oluyor. Hangi Kur'an? Müminin kalbindeki Kur'an oluyor arkadaşlar. Ve üçüncüye gelecek olursak, peki üçüncüsü nedir? Ennehu ana bin nuri veya uniye diyelim daha güzel olur belki. <gülüyor> Allah ennehu'yu anlam vermeyelim. Uniye bin nuri nurla kast edilmiştir. Nurla murad edilmiştir. Ne? Muhammedun sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber murad edilmiştir. Peki madem buradaki nurla Hazreti Peygamber kastedilmiştir. Niye Allah onu kendine izafe etsin desin ki Allah'ın nurunun misali sonuçta Muhammed bir insan bir, bir hani sonuçta peygamber ama sonuçta bir insan nasıl olur bu? hani iman gibi bir şey değil. Kalpteki Kur'an gibi bir şey değil. Bir, bir fiziksel hani bir varlık. Ee, nasıl oluyor bu? Niye öyle yapmış peki? Niye bu fiziksel varlığı kendine atfetmiş? Diyor ki Tabersi bu adafa ila nefsih teşrifen lahu. Niye kendine isnad etmiş? Kendine atfetmiş. Ona olan ona vermiş olduğu değerden dolayı onu şereflandırmak için böyle yapmıştı. Mesela Hujurat surasında da öyle bir şey yok mu? Ne diyor? La tuqaddimu beyne ye değil değil mi? Orada da yine aslında ses konusulan peygamberdir. Ama Allah kendisinde orada ortaya koymuş niye? Peygambere değer verdiği için, peygambere saygısızlık aynı zamanda Allah'a saygısızlık anlamına geldiği için Allah. Bu, bu anlayışı vermek için bunu yapmıştır. Burada da demek ki müfessirimize göre e, kast et, kast, söz konusu olan, buradaki üçüncü görüşe göre söz konusu olan peygamberdir. Ve peygamberin de Allah'a isnat edilmesi, nur, Allah'ın nuru şeklinde e, isnat edilmesi peygambere verilen değerden dolayıdır. Peki bu nereden geliyor? Bu kimden geliyor? Han Kabin ve Said Ka Sa bin Jubair'in, burada Kapt ve Said bin Jubair'den gelen bir görüştür, bir rivayet arkadaşlar. O zaman peki mana ne oluyor? Falma ne? O zaman mana şöyle oluyor: Məsələ Muhammedin Rasulullahı sallallahu aleyhi sallam. Bakın demek ki Məsələ <gülüyor> Nure demek. Yani Allah'ın nuruun misali demek ne oluyormuş? Məsələ <gülüyor> Muhammedin demek <gülüyor> Muhammed'in misalini. Bir de dördüncü görüşümüz var. Peki bu dördüncü görüşüm. Betül, Betül, Betül. Ne diyorsun sen? E, Şiiler, e, aman Allah'ım. Şiilerin peygamberimize verdiği değeri belki biz vermiyoruz yani. O kadar çok değer veriyorlar ki. Çünkü de 3 üç, üç şey çok önemli arkadaşlar Allah Muhammed Ali Bunlar çok önemli Hatta e, e, bizim eskiden doğudan bizi izleyen arkadaşlar e, vardır muhakkak böyle dağlara işte ne yaz, ne yazıyorlar işte ne ne, ne mutlu Türküm diyeni veya ona benzer şeyler yazıyorlar ya duvar Şimdi bunun benzerini ben Ürdün'de görmüştüm. Ürdün'de de böyle duvar, dağlara veya böyle önemli yerlere işte Allah Melik Vatan diye yazarlar onlarda. Yani Allah devlet ve Melik Kral. kralı yani Allah'ın yanına koyuyorlar. İranlarda bak Ayşe'de diyor Yetişe Muhammed Yetişe Ali diyorlar. Aynen öyle. İranlarda inanın birçok yerde ben işte İran'da farklı şehirlerde bulundum, gördüm böyle aynı şey Allah, Muhammed, Ali çok de görebilirsiniz. Yazıyorlar. O yüzden e, Peygamberimiz yani Hazreti, Hazreti Peygamber çok önemli bir Şiilerde. Çok e, överler. Çok bahsederler. E, tabii ki hemen akabinden de Ali'den bahsederler. Aynı şekilde. Yani Ali'yi Muhammed'den ayırmazlar. Öyle diyelim. şey gelenekte öyle bir anlayış var. Peki Zaten biraz sonra, biraz sonra hemen bu işin içerisine Ali'yi sokacak müfessirimiz. Yanlışları neydi peki diyor Fatma? <gülüyor> e, Fatma yani yanlışları neydi? E, bir kere sahabe arasında çok büyük e, ayrım yapıyorlar. E, Hazreti Ebubekir başta olmak üzere, Hazreti Ömer başta olmak üzere birçok sahabeyi te tekfir ediyorlar telini diyorlar. İşte Hz. Ali'nin hakkını gasp ettiler diyorlar. Hz. Ali halife olması gerekirken elinden aldığı kendileri halife oldular diyorlar. Yani bunlar işin en basit siyasi yönleri. Bunun yanında tabii ki itikadı yönden de daha sonra daha sonra bu Şiilik iyice sistemleşiyor. İtikadı yönden farklılıklar arası diyor. Mesela Şiilerde işte 12 imam anlayışı ortaya çıkıyor. Ondan sonra e, e, gizli imam anlayışı ortaya çıkıyor. Bunların hepsi bir itikad konusu oluyor. Mesela 12 imama inanmazsanız e, sizin itikadınız yok demektir. E, yani e, kaybolmuş imam ve o imam da ortaya çıkacak. Mehdi Muntazır ortaya çıkacak e, veya Muntazır beklenen Mehdi var mesela. E, bunlara inanmak da artık e, itikat konusunda konular arasına girmiştir. Dolayısıyla e, işte daha sonra fıkhi konularda namaz dahil birçok konularda ufak tefek farklar var aramızda. Yani e, çok şey var. Mesela biz İran'da bulunduğumuz zamanlarda e, bir kere ezan çok böyle bizdeki gibi okunmuyor. Okunurken de genelde 3 vakitte okunuyor. Eğer okunsa 3 vakitte okunuyor. Ve insanlar genelde her tarafta olmasa bile 3 vakit namaz kılıyorlar. Yani üç vakitte beş vakit kılıyorlar daha doğrusu. Sabah namazını kılıyorlar. Öğleyi kılıyorlar. Annen arkasından ikindiyi kılıyorlar. Akşamı kılıyorlar. Annen arkasından yatsayı kılıyorlar. Üç vakitte beş namaz kılıyorlar. Yani böyle oralara girmeyelim. Şimdi Fatma diyor ya siyaset ve din çok karışmış birbirine. Doğru söylüyorsun. yani Birçok siyasi e, siyasi e, anlayış e, dine konulmuş, din haline getirilmiş. Öyle diyelim. Peki, e, geçelim, devam edelim. Bunu mezhepler tarihinde veya benzeri derslerde daha çok görmüş olmanız lazım. Ya da gö görmüş Aslında görmüş olmanız lazım. Değil mezhepler tarihi diye bir ders yok. Değil mi siz arkadaşlar? Mezhepler tarihi diye bir ders var mı? Ha, gördük diyor Ayşe zaten. Evet, görmüşsünüz. Doğru. Çünkü bu dersi koymadılar. Yani mezhepler tarihi yok. Niye? Çünkü siz daha önce onu okuyorsunuz. Diye. Evet yine de e, peki tamam. Devam edelim. El-Radi'u dördüncü nedir? Enne nurahu Subhanahu el-edilletu el-dalletu ala tevhidihi ve adlihi alleti hiye fi-zuhuri vel-uduhi mithle-nuri Evet dördüncü görüş arkadaşlar şunu söylüyor. Diyor ki Enne nuru Subhanahu. Allah'ın nuru Allah'ın nuru nasıl nur? El-edilletu yani <gülüyor> delalet eden e, delillerden ibadet olan e, neye delalet eden? Ala <gülüyor> tevhidihi Allah-u Teala'nın birliğine delalet eden ve adlihi adil oluşuna delalet eden Allah-u Teala'nın birliğine ve adil oluşuna delalet eden Delillerden ibaret olan nuru, bakın Nur bu sefer ne oldu? Deliller oldu. E ne? Elleti öllen deliller ki bu deliller. Hiye onlar. Zuhur ve voduhi yani bu deliller. Zu, zuhur yani ab açık olmak. Ve voduhi ayan beyan olmakta. Mithlen nuru, mithlen nuru diyelim daha doğru olur. Yani Nur gibidirler. Nasıl nur açıksa, ayan beyansa, e, ap açıksa, nur nasıl aydınsa, aydınlıksa, işte Allahu Teala'nın tevhidine ve adaletine delalet eden delilleri vardır. Bunlar da aynı şekilde açıktırlar, ayan beyandırlar. Nereden, nereden, nerede bakarsanız bu delilleri görebilirsiniz. İşte bu ayette kast edilen nur da bu delillerdir gözü görebilen, hissedebilen bir insan, bir kelebeğin kanadında da Allah'ı görür. Bir gülün yaprağında da Allah'ı görür. Bir ağacın dalında da Allah'ı görür. Yani görür. Yani bu görmekten kastımız nedir? Ee, biz de sakın şeye bitmeyelim. Aman aman Allah korusun bu hani <gülüyor> tehlikeli bir görüş var. Neydi o? Hadi bak. Heh, evet, evet. E, ee, bak ben de sana ettim ki Dudu bize bu dediğim şeyi söyleyecek. Vuduh kelimesini, vuduh vazih olmak. Dudu açık olmak. Net olmak. Vazih, vuzuh. Açık, net. Ayan beyan olmak demektir. Şimdi tasavvufta bir şey var hani böyle. Bir bir şey var. Nedir arkadaşlar böyle her? Ha işte ben bunu duymak istiyordum. Süedan yazdı ya. vahdet Ama vahdetil vücut. Vahdetil vücut diyelim. Evet arkadaşlar. Tamam. E biz de ona gitmeyelim ha. Onu yapmayalım yani böyle yani her şey Allah'tır. E, demiyoruz biz ben şahsen öyle bir şeyi demek istemiyorum ama yani ben şuna inanıyorum insan gülün yaprağında Allah'ı görebilir. Yani ne nesne görür Allah'ın yüceliğini görür. Allah'ın azametini görür. Allah'ın sanatını götür, görür. E, e sanatı görebiliyorsan bu ne, seni nereye götürür? Sanatı yapana götürür yani. musnaya götürür seni değil mi? Sani'ye götürür seni. Ee, tıpkı bunun gibi yani e, her şeyde Allah'a görebilir. Bir insan eğer o gözle bakarsa fakat tekrar söyleyelim şu cümleyi lütfen altın çizerek söylüyorum her şeyde Allah'a görür demek yani gerçekten Allah'ı görür demek değil. O şey Allah'tır. Dolayısıyla ona baktığımı Allah'ı görür değil. O ama o da Allah'ın sanatını görür. orada Allah'ın azametini görür. O da Allah'ın yüceliğini görür. Oradan da Allah'a ulaşır. O anlamda diyoruz. Vahdeli vücut anlayışına göre söylemiyoruz. Eğer vahdeli vücut buysa bir şey demiyorum. Ama farklı bir şey ise biz onu kastetmiyoruz. Peki bu görüş kimden gelmiş? Bu görüş arkadaşlar An -Ebi Muslim. Ebu Müslim'den gelmiş bir görüştür. Bu Ebu Müslim de muhtemelen Ebu Müslim El-İsbihani olabilir. Çünkü tabersi ondan çok yararlanmıştır. Çok alıntılar yapmıştır. El-Khamisu bu konudaki beşinci görüşe gelecek. Bak görüyor musunuz ne kadar müfessir farklı farklı görüşler veriyor. Beşinci görüşe gelecek olursa. Ennen huna, burada nurdan kasıt diyor. İtaattır. Farklı bir şey bu sefer. Farklı bir şey gündeme getirdi. Nurdan kasıt itaattır. Peki nedir o itaat? Ey meselu ta'atillahi fi kalbil mümini o itaat müminin kalbindeki itaattır. O halde Allah'ın nur misali demek müminin kalbindeki Allah'a olan itaatin misali demektir. Meselu <gülüyor> ta'atillahi fi kalbil mümini. Müminin kalbindeki Allah'a itaat anlayışı, Allah'a itaat bağlılığı. Bunun misali demektir. Peki bu kimin görüşüdür? Kimden geliyor bu? Yani İbni Abbas'ın, İbn Abbas'tan geliyor ama nasıl? Fi rivayetin ukhra. Başka bir rivayet. Çünkü yukarıda da İbn Abbas'tan gelen bir rivayet vardı. Bu ikinci bir Rivayet i̇bn Abbas'tan geliyor. Yani gelen ikinci bir rivayete de i̇bn Abbas böyle söylemiş. Şimdi özetleyelim arkadaşlar. Burası önemli çünkü demek ki Allah'ın nurunun misalinden kasıt neymiş müfessirimize göre? Neler olabilir? Bir, bundan kasıt müminin kalbindeki iman olabilir mi? Evet. İki, bundan kasıt e, müminin kalbindeki Kur'an olabilir mi? Evet, Kur'an olabilir. Üçüncüsü, bununla peygamberimiz kast edilmiş olabilir mi? Evet, peygamberimiz kast edilmiştir üçüncü görüşe göre. Dördüncü görüşe göre Allah'ın tevhidine ve adaletine delalet eden e, burhanlar söz konusudur, deliller söz konusudur sonuncu görüşe göre ise buradaki nurdan kasıt neydi? Sonuncu görüş neydi arkadaşlar? Ee, Gülhan'ın güzel bir sorusu. İtaat. Çok güzel. İtaat. Gülhan diyor ki bu sıralamada acaba diyor yani Tabersi kendi görüşünü birini sıraya koymuştur diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Olabilir yani. Ee, çünkü Tefsirde şöyle bir kural vardır ki Şii tefsirinde de onu görebiliriz. Genelde müfessirler tercih ettikleri görüşleri en başa verirler. Ama burada yalnız şunu söyleyelim arkadaşlar. Bizim bizim klasik sünni gelene, geleneğinde sünni tefsirlerde müfessir tercih ettiği görüşü verir. Arkasında gile der ya da ruviye der ya da yukalu der. Yani bu sivalarla diğer görüşleri verir. Bunun anlamı şudur. Yani bu görüşleri biraz daha zayıf görür. Ama burada Tabersi öyle bir şey yapmadı. Yani bile demedi. İşte Ruvia demedi. Dolayısıyla muhtemelen şunu söyleyebiliriz. Burada aralarında bir tercih yapmış değildir Tabersi. Yani bir bir yerinden daha üstün görmüş gibi bir şey söyleyemeyiz. Çünkü o kalıpları kullanmamış. Ee, peki onu da belirtelim. Şimdi neydi peki? bunun misali? Bunur neye benziyor? İster bunurun kalbindeki iman olsun, ister kalbindeki Kur'an olsun, ister peygamber olsun, ister deliller olsun, ister itaat olsun, ister hepsi, ol, hepsi olsun. Nurtan dediği gibi ee, ne gibidir bunu Neye benziyor bunur? Ke mis katin şimdi haber şey geldi e, haber geldi. Ne ne arkadaşlar arkadaşlar bunur? Allah'ın nuru ne gibiymiş? Kemişkatın, Mişkatın. Mişkat neydi arkadaşlar? Yazın bakalım Mişkat neydi? Kemişkatın. Kandil diyor Ayşe. Evet güzel. Kandil. Kandil diyor. Betül de kandil dedi. Evet. Yani genelde kandil veya isterseniz fanusta diyebiliriz değil mi? kandil fanus da diyebiliriz. Çünkü içinde ne var? Mişkatın mişkat kandil gibidir. Ama fiha fiha hazan biri ne eksin? Fihadaki hazan kime gitsin arkadaşlar? Hadi söyleyin bana bir zahmet. Fihadaki hazan kime gitsin? Nora asla gitmez. Kandile gider tabii ki. Mişkata gider değil mi? mi omiskiatta vardır. Ne vardır? Yani o kandilde veya o fanusta var. Ne vardır? El misbahu. Misbah vardır. Peki misbah ne olsun? Hadi söyleyin bakayım. Bakalım. Bir dakika ben atladım mı yoksa? Yok. Atladım ben arkadaşlar. Yok, tamam doğru yadiz. Kemiskiatun fiha misbahun. Evet. Fiha misbahun. Peki ışık tamam çok güzel evet doğru söylüyorsunuz misbah ışık aydınlık nur isterseniz diyebiliriz peki demek ki bu bir kandildir ama e, misbah evet sabah oradan geliyor bu bir kandildir içinde nur vardır ya da bir fanustur içinde ışık vardır e, diyebiliriz peki müfessir şimdi arkadaşlar burada e, kendi döneminin bir böyle hani antropolojik e, kültürünü bize yansıtacak. Yani müfessizimizin yaşadığı dönemlerde evlerin durumu nasıldı? Evlerde aydınlık nasıl oluyordu? Aydınlatma araçları nerede kullanılıyordu? Falan buna benzer şeyler söylüyor. Ne diyor? Diyor ki el mişkiyatuhiyye el kutu Arkadaşlar Mişkiyat neymiş? Eee biz dedik yani? kandil dedik ya biz. Biz fanus dedik ya. Fesir diyor ki hayır. Mişkat kut dediğimiz bir şeydir. Nerede olur bu kut? Fil haitî duvarda olur. Allah Allah. Duvarda bir, bir şey oluyor. Yud'a'u aleyha. Bir de oraya konuluyormuş. Yud'a'u aleyha zücajetun cam. Üzerine bir cam konuluyormuş. Sunme yakunul misbahu e bu ışık bu lambada oluyormuş. Nerede oluyormuş? Hal ve tilke bu camın arkasında oluyormuş. Ve yakunulil kuti ben bu kut dediğimiz şeyin bir kapısı daha varmış. Ben bunu ankar yudagul misbahu fi o lamba da orada konuluyor. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Kut dediğimiz şey ee, Ayşe Şimşek oyuk demiş. Evet doğru. Duvardaki böyle hani demek o zamanlar arkadaşlar evlerde duvarlarda böyle bir e, oyuk var. Eski duvara aslan gazlanması mı? Demiş. Yok hayır. Ee, Ayşe ara niş diyor. Evet niş. Niş doğru söylüyorsun. Hani şimdi de böyle hani nostaljik lokantalar var veya bazı oteller bazı böyle şeyler var, restoranlar falan var. Oralarda da bunlara görebilirsin böyle hani e, e, şey dikdörtgen dikdörtgen şeklinde e, şeyler var. Pencere mi değil ne diyelim böyle şeyler var duvarda. Oraya sızlambanızı koyuyorsunuz olan bu orada yanıyor vesin evlizi aydınlatıyor. Ama müfessimiz diyor ki bir de o ama genelde onlar içi boş olur ama diyor e, onun önünde bir cam olması lazım bir de. Bir de cam olması lazım. Ee, genel müfelserimizin yaşadığı dönemde demek ki o camın şey o oyun o bir de arkadan da bir kapısı var. O arkadan lambayı koyuyoruz. Önün camlı ya camı kaldırıp koyamazsınız. önde cam olduğu için arkadan koyuyorsunuz. Böyle bir e, bilgi veriyor bize. Fitilli lamba, ezma, fitil lamba diyorsun da tam çok güzel. Zaten Mişkat'ın bu olduğunu söyleyenler de vardır ama bu da müfessir. Farklı bir şey söyledi bize. Yani duvarda oyuk var. Siz lambayı o oyun içine koyuyorsunuz. O oyunun önünde de yani o bir cam vardır. Sönmesini diyelim ki önlüyor. Sönmesini engeliyor veya hani yangın çıkartmasının her neyse onu önlüyor. Böyle bir şey. Dolayısıyla buna fitil lamba diyemeyiz. Resmen duvardaki bir pencere ama bu, bu, bu pencere diyelim ki hani e, pencere olsun diye yapılmış değil. İçine ışık kaynağını koymak için, lambayı koymak için yapılmış bir penceredir. Evet. Böylece müfessirimizin yaşadığı dönemde evlerde nasıl bir aydınlatma yapılıyormuş onu da az biraz görmüş olduk. Bakın bakın şimdi kıle <gülüyor> geldi. Demek ki müfessirimizin tercih ettiği görüş ne oldu? Bir daha çıkalım yukarıya bakalım. <gülüyor> müfessif ne dedi? Dedi ki Mişkat dua'daki bir penceredir. Bir oyuktur. Onun ne olduğunu bize anlattı. Tercih ettiği görüş bu. ilk geldiği görüş bu. Birinci görüş bu olduğu için kendi görüşü. Altında da diyor ki ile İşte şimdi zayıf rivayete geldi. Müfessifimizi zayıf gördüğü rivayet ama zayıf da olsa bile naklediyor. Denilmiş ki El Mişkatu Amudu Kandili işte arkadaşlarımızın yazdığı hani böyle bir kandil neydi arkadaşlar? Mum dedik değil mi kandile? Zaten dilimizde de kandil de olarak kullanılıyor. Mesela biz kandil, bu, bu gece kandil diyorlar. Niye bu gece kandil diyorlar? Ha, biraz evvel hani bu, e, dedi ki Araplarda bir söz var işte diyorlar bir kişi çok zulmederse ona artık e, şu adam zulmediyor demiyorlar da bu adam zulümdür diyorlar. E, biz böyle işte yok berat kandili diyoruz. Yok regaip kandili diyoruz. Yok bir kandili diyoruz. Niye? Niye kandil demişler arkadaşlar? Bir tahmin edin bakalım. Sabahlandığı için mi? Hayır. Sabahlandığı, ne sabahlandı? Hayır. Harika. O gecelerde çok kandil yakıldığı için arkadaşlar. Çünkü o gecelerde hani camiler aydınlık olsun. insanlar gelsinler orada dursunlar. ibadetlerini yapsınlar diye çok kandil yakıldığı için bakın adeta artık kandillerin yakıldığı gece olmaktan çıkmış, kandil olmuş. Mesela regaip aslında şunu demek lazım, regaip gecesi. Peki bu gecenin özelliği ne? Çok kandil yakılıyor. Şimdi gece gitti, çok kandil yakıldığı için gece gitti ne oldu? Regaip kandil oldu. Çünkü çok kandil var o gecede. Ondan dolayı kandil kelimesi bizim dilimizde Böyle bir yönde var, yerleşmiş yani. Peki işte bu kandilleri tabi yani kandilin aslında yanan kısmı nedir arkadaşlar? İçindeki fitildir, değil mi? İşte o fitili tutan kısım var ya. Zaten diyor ki amodu kandili elleri fil fitile tut. Yani içinde fitil olan şey var ya Ne diyelim ona süt, hani böyle sütün gibi bir şey mi oluyor? Mum, mum diyorum. Bal mumu, değil mi? Yani mumu düşünün şimdi böyle hani neden oluşuyor bal e, mum? Bal mı oluşuyor? Böyle bir ayakta duruyor. Bazen böyle kalın, daha kalın olanlar var daha. Hele camilerde daha büyük olanlar vardır. Yani görmüşsünüzdür. İşte o direk gibi olan kısmı var ya odur diyor Mişkat. Mişkat odur. Ve onun içinde de fitil vardı. Ve huan mithlül kuti. İşte e, o şeyde o hani e, e, bal mumundan ula, oluşan kısım var ya o da tıpkı diyor duvardaki oyuk gibidir diyor. Şeyi korur diyor yani. Fitili koruyor. Ve e, fitilde aydınlık veriyor. Diyor. E, vel misbahu, peki misbah nedir arkadaşlar? Ayette geçen misbah kelimesi. Es-siracu Harika. Ayşe'nin fitilin hazinesi olan yer yani. Evet. Çok doğru söylüyorsun. Şimdi bunu öğren. kat bitti artık. Mişkat Müfessirimize göre iki şeydir ya duvardaki oyuk ya da içinde fitil olan bal, bal mumda oluşmuş olan e, direk Mum, mumun kendisi yani. Wal misbahu asiraju misbah da ayette geçen dedik ya ke miskatin fiha misbahun dedik yani içinde misbah olan miskat gibidir dedik. Peki misbah nedir? El misbahu esirah arkadaşlar siracı munir diyor değil mi? Yani aydınlatan ışık Işık aydın, ışık kaynağı sirah Işık arkadaş Işığın ışığın kendisi ışığın yani kaynağı demek ki misbah ışık demektir. Gene bakın müfessirimiz ilk önce bunu verdi bu tercih ettiği tercih ettiği görüş vakil eden el miski el miskatu qindilu el misbah el bu da söylenmiştir. Mişkat zaten birazdan söyledik. Şey Mişkat kandildir. Bunun kendisidir. Misbah da o mumun içerisindeki fitildir. An Mücahid bu görüşü de Mücahid nakletmiştir. Mücahidin görüşüdür. Peki ayet diyor ki el misbah fi zujacaten devam ediyor. Bu misbah peki nerede? Bu ışık nerede bulunuyor? züccacetin bir camın içerisinde. Züccacı biliyorsunuz cam. Peki züccacı kelimesi dilimize geçmiş mi arkadaşlar? Türkçede böyle bir şey kullanıyor muyuz biz? Sanki kullanıyoruz gibi geldi bana. Ne dersiniz? Var mı bir şey? Züccacıya tabii ki değil mi? Züccacıya kelimesi hepiniz biliyorsunuz. İşte buradan geliyor arkadaşlar. Züccac. Peki. E, el misbahü fi züccacetin Cam eşya satan yer demiş Betül. Doğru söylüyorsun. El misbahü fî zücalet. İşte misbah dedi. Işık demiştik. Bu ışık nerede bulunuyor arkadaşlar? Bir camın içerisinde bulunuyor. Bir arkadaşımız fanus demişti. Doğru. Fanus var ya. Fanus zaten cam değil mi etrafı? O oh, Diyebiliriz yani. Gerçekten güzel. Ey yani velike siracu yani bu ışık bu ışık Fî e, bir camın içerisindedir. Bir cam muhafazanın içerisindedir. Peki müfessir diyor ki فَاِدَتُ اِخْتِسَاسِ زُجَّجَتِ بِذِكِرِ Niye Allahu Teala burada yani bir sürü e, element varken bir sürü madde unsur varken niye özellikle camı seçti? Niye? Niye? Nur'un bu ışığın, bu aydınlığın camda olduğunu, bir camın içerisinde olduğunu söylediği, niye camı özellikle zikretti? İhtisasız züccac ettirmek, özellikle camın zikredilmesi, camın burada öne çıkarılması, bir zikri, e, camdan bahsedilmesi. Neden cam? Ennehu, müfessirimiz diyor ki, çünkü asfa el cevahiri, can diyor cevahir maden Madenler en saf olanıdır diyor. Madenler en saf olanıdır. Fel fihi işte o saf olan camın içerisindeki ışık adva u. Aynen Tuba'nın dediği gibi daha çok ışığı yansıtır. Daha fazla aydınlık verir. Yani ışık kendi kendine olursa diyelim ki ışığı aydınlığı daha az olur, daha az aydınlatır ama böyle bir camın içerisinde olduğu zaman daha fazla aydınlatıyor diyor müfessirimiz. O yüzden Allah da bu nurun, bu ışığın bir camın içerisinde olduğunu bize söylemiştir diyor. Peki bu züccace, bu cam eşya neye benziyor? El züccacetu bu züccace dediğimiz bu cam eşya da ke enneha Sanki arkadaşlar bu da bir yıldız gibidir. Kevkep gezegen diyelim isterseniz. Gezegen gibidir. Peki bu gezegen neden yapmıştır? Dürriyon, inciden. Yani böyle bir, bir, bir gezegen düşünün inci gibi parla. İşte bu camda içerisinde misbahın ışığın olduğu camda tıpkı of, o, o yıldız gibidir. Gerçekten de ilginç bir şey. Zaten büyük gözünde siz baktığınız zaman bu şeyleri nasıl görüyorsunuz? Bu yıldızlar, gezegenler nasıl görüyorsunuz? Değil mi? Böyle bir inci gibi parladığını görüyorsunuz. Işık Yansı yansıtıyorlar çünkü. Rabbimiz ta o zamandan bunu bize yani önemli bir şey aslında değil mi? Yani belirtiyor mu? Ee, inci gibi bunlar e, ışık saçıyorlar. Ve onu ona benzetmiş Allah Teala. Keenneha kelke bun duruyor. En felsefimiz diyor ki yani tilke zucacatu bu e, cam nesne bu cam eşya ki içerisinde ne vardı bu cam eşyan bu cam nesta işte eşyada ne vardı nur vardı misbah mi? vardı bu e, peki e, tilke zucacatu mithlül kevkebil azimi büyük bir büyük bir gezegen büyük bir yıldız gibidir ''El-Mudî'i ışık veren, yansıtan bir yıldız gibidir. Elledi öyle ışık veren büyük yıldız gibidir. Yıldız ki, ''Yuşbihu ebdürre'' O da inciye benziyor. İnciye benzeyen büyük bir yıldız, büyük bir gezegen gibidir. Peki hangi konuda inciye benziyor? İnci çok küçük, oysa dev kadar büyük bir şey... Nasıl benzeteceğiz birbirine? Küçücük, minnacık bir inciyle koskoca bir gezegenliği fi safa, saf olmak bakımında. Bunlar nasıl inci, saf e, ise, halis ise, işte diyor ki bu yıldız da aynı şekilde bu gezegende saftır, halistir. Bu yönüyle e, ne oluyor arkadaşlar? Bu yönüyle... E, İnciye benziyor diyor. Fi safai fi hem yani saflığında ve nuruhi bir de nur ışık saçmalarında da birbirine benziyorlar çünkü inci de yansıtıyor bu gezegen de yansıtıyor. Bak yine dikkat edin nasıl bir ilişki kuruyorlar onda ve nacaihi Nakar arkadaşlar yine berraklık diyor mi berraklık yani inceliği, aydınlığı ve berraklığında bu bu konularda bu gezegen inciye benziyor arkadaşlar. Vay bu bir demek eğer kew kabin kenna kew kabin dur diyun dur kelimesine getirir olursa o zaman e, bu gezegenin in, o zaman inci anlamına geliyor. ve Gezegenin inciye benzetilmesinin sebebi ikisinin de saf, aydınlık ve berrak olmalarından dolayıdır. وَاِذَا جَعَالْتُهُ مِنَا دَرْءٍ de der kelimesinden de der der Oradan da gelmesi muhtemeldir. O zaman şöyle okuyacağız ayeti كَاَنَّهَا كَوْكَبُونَ şeklinde okuyabiliriz. Peki bu okuyuşta o zaman nasıl bir anlam ortaya çıkıyor? Veya der nedir? وَهُوَ اَدْدِفَا اَدْدَفْعُ Der arkadaşlar yani e, a, ne demek arkadaşlar? Def etmektir. فَمَعْنَاهُ <gülüyor> O zaman e, buradaki m, buradaki sözün anlamı şu oluyor المُنْدَفِعُ السَّرِيْعُ السَّرِيْعُ الْوَقْعُ فِي الْإِنْقِضَادِ bu anlamlara geliyor neymiş demek ki eğer der kökünden geldiğini söylersek ve derun diye okursak o zaman e, manası şu oluyor yani bu الزُّجَجَتُ e, o içersinde aydınlığın, lambanın ışığın olduğu cam ke enne un, sanki o e, e, yani mündefi atlayan yani hızlı hareket eden es-sarî'u ve'l-qa'i çabuk vuku bulan fi inqidadi dalmada dalışa geçmede Dalışa geçmede, dalmada çabuk hareket eden ve e, ileri atılan, mündefi ileri atılan bir, e, e, bir bir yıldız gibidir. Çünkü yıldızın ışığı eğer çok olursa ne olur? Bir, bir anda böyle bir ileri atılır, e, ondan sonra e, ileri noktalara kadar gider, e, dalar böyle karanlığa dalar gider. İşte nasıl, e, ışık bu şekilde bir anda karanlığa dalıp deliyorsa bu lambada tıpkı o bu işi yapan yıldız gibidir arkadaşlar. Gezegen gibidir. وَيَكُنُ ذَرِكَ اَخْوَالِ دَوْئِهِ Allah-u Teala'nın bu şekilde nurunu benzetmesinin nedeni nedir peki? Işığının ne kadar kuvvetli olduğunu ifade etmek için bunu yapmıştır. Çünkü böyle olduğunda ne olur? yakunu olur derliken böyle olduğunda olur ne olur o zaman e, Allah'ın nurunun ışığı Allah'ın nurunun ziyası daha kuvvetli daha fazla daha çok olmuş olur arkadaşlar peki bu e, bu ışık nereden geliyor nereden tutuşuyor bu ışık yokadu min şacaratın mübareketin arkadaşlar. Bu ateş hani bir ateş var. Ateş nereden tutuşuyor? Min şacaratın mübareketin. Mübarek bir ağaçtan e, tutuşuyor. Yani ışığını oradan alıyor. en yani yeşte'ilu şü'leleniyor yani alevleniyor zâlike siracu bu lamba min duhni Şeceratın mübarek edin. Mübarek bir ağacın yağından bu yağ, bu bu aydınlanma elde ediliyor diyor mفسirimiz. Es-siracu, zâlike's-sirâcu, yeşta'ilu zâlikes Bu sırac bu ışık, bu lamba alev alır, aydınlanır. Peki e, al, al, al alevin nereden alıyor? Min duhni Şecaratın mübareketin, mübarek bir ağacın yağından. Peki bu mübarek ağaç nedir? İncir midir? Ceviz midir? Nar mıdır? Nedir? Zeytünetin. Zeytin ağacıdır arkadaşlar. Zeytin ağacıdır. Peki bunu bizzat Allah söyledi. Yani bu zeytinatın kısmı müfessirin bir yorumu değildi değil mi? Allah'ın ayette kullandığı bir kelimedir. Peki Allah bu rada zeytinden ne kastetmiştir veya ağaçtan ne kastetmiştir? Erad-ı bişşecaratül mübarek etti. Burada mübarek ağaçtan Allahu Teala kastetmiştir neyi? şeceratuz zeytuni, zeytin ağacını kastetmiştir. Allahu Teala burada mübarek bir ağaç, kutsal bir ağaç derken neyi kastetmiştir nüfeslerimize göre? Zeytin ağacını kast etmişti. Neden? Ne özelliği var ki Allahu Teala tutsun da zeytin ağacını bu kadar ölsün? En nefiha Çünkü arkadaşlar zeytin ağacında vardır. Ne vardır? اَنْوَاعُ الْمَنَافِعِ Çok çeşitli faydalar demiş şeyde. Evet. Her türlü fayda vardır. Çünkü insan oğluna lazım olan ne varsa hepsi bu ağaçta vardır O yüzden Allah buna mübarek ağaç demişti. Peki e, ne dedik? E, fiha orada vardır. Anwā al manāfi her türlü manfaat vardır insanoğluna o ağaçta fînnezeyte peki nedir mesela bize açıkla o zaman ey Tabersi sen tuttun dedin ki bu mübarek ağaç niye mübarektir çünkü orada her türlü fayda vardır. ne gibi mesela bize bir anlat diyor ki feinnezeyte yusracu bihi çünkü bunun yağı yusracu onunla aydınlık olur yani ışık onunla ام أل الدهد وهو إدام ودهان ودباغ ويقد ب حط بحطبه وثفله ويغسل برماد الابرسيم يغسل برماد الابرسيمه ديالين Buraya kadar ne dedin anlatmaya çalışalım. Çünkü diyor fe inna bir kere ya e, e, ya arkadaşlar e, bize de, de ayette geçmişti Işığın kaynağıdır Işık oradan elde ediliyor. Wahhu idamun aynı zamanda e, ya da e, şöyle diyebilir miyiz fe inna yok doğru. Wahhu idamun ayrıca bir de idam ne olsun arkadaşlar. İdam kelime anlamı hatırlayanınız var mı? Bileniniz var mı? Evet. idam ne olabilir? İdam mı acaba? İnsanlar idam etmek midir? Nedir? Hadi var mı bir şey? Peki ben söyleyeyim. Bak çok az kaldı çünkü. Vahve idam. İdam arkadaş. Ha Harika. Ayşe yazdık. Katık. Sabahları kahvaltıda yiyorsunuz ya. Katık odak kullanıyorsunuz ya. İşte zeytin aynı zamanda yağ olmasının yanında bir de katıklar da kullanılıyor. Başka peki neler vardır? Vadihanun yağ elde ediliyor. Ve dibeğün dabalamada kullanılıyor. Ve yukadu bir ayrıca onun ağacı tutuşturularak ağacı ateşte kullanarak ısıtma Kendisinin ısınmada kendisinden yararlanılır. Ve süflihi süfle de arkadaşlar. Süfle ne olsun? Süfle ne olsun arkadaşlar? Süfle nedir? Ayşe Şimşek şey, tatlı mı? Hayır. Hani kül Ayşe Şimşek kül diyor. Kül olabilir ama daha kül olmadı. Daha kül olmadı. Külden önce. Artık Tortu. Harika. En güzel cevabı Ayşe verdi. Tortu. Dibak, tabaklamak var ya Tuba Hani böyle tabaklama diyorlardı tabaklama. Yani mesela siz bir hayvanı yüzdünüz. Derisini elde ettiniz. Değil mi? O deriyi ne yapıyordunuz? Tabaklıyorsunuz. Ondan sonra kullanıyorsunuz. İşte ona dibak, tabaklama ona diyoruz. Evet peki ne dedik? En son dediğimiz şey neydi? Dedik ki ee, Tortu. ha. Sıfle tor tortu oluyor arkadaşlar. Tortusundan bile yararlanılıyor ya. Dihan yağ, dudu. Dün, dün var ya diyoruz. Ama burada dihan aynı zamanda merhem olarak da kullandı, söyleyebiliriz. Sanki bu da merhem. Çünkü böyle onun posası aynı zamanda böyle yaralara sürdüğünüzde arkadaşlar müfessirimize göre dihan burada sanki merhem olması daha. Böyle yaraya merhem olarak sürüyorsunuz zeytin ezilmiş halini, posasını bu ilaç olarak fayda veriyordu. Yani bakın bir sürü faydası çıktı ortaya değil mi? Yani e, yağ elde ediyorsunuz. E, ondan sonra e, katık oluyor. Ondan sonra merhem ilaç oluyor. Ondan sonra tabaklamada kullanıyorsunuz. Ondan sonra ısınmada kullanıyorsunuz. Başka ve yuhsalu bir ramadihi ramadna olsun. Biraz evvel biriniz yazmıştınız. Buna ramadın anlamını yazmıştı. Bir arkadaşım. Heh, kül. Evet bir ramadi külüyle de yani. bir de yaptığınız ısındınız ısınmak için yaktınız kül elde etmişiz o külüle de arkadaşlar el ibrisimu ibrisim yıkanır yoksa bir bir ramadi ibrisim ibrisim ne arkadaşlar ibrisim diyen burada biten ibrisim ne arkadaşlar ibrisim ne de ibrisim diyorlar bizde evet ibrisim diyorlar bir ne olsun ibrisim bir değerli eee ku, ku, ku, ku, kumaş ha, harika. Bir değerli kumaş olsun arkadaşlar. E, ipek gibi mesela. Demek ki aynı zamanda külünden de bu e, kumaş yıkanıyormuş ve kumaş o zaman kendi özünü elde ediyormuş. Gördüğünüz gibi e, Berne bağlamış İbrişim kuşak. Vay wow, Ayşe hemen arayı ilişkiyi çok güzel kurdun Ayşe. Dolayısıyla dediğin doğrudur. Evet haklısın. Ee, süfleye ne dedik diyor Nurten. Ne dedik süfleye arkadaşlar? Süfle ne? Tortu Nurten tortu. Posa. Posa. Nurten posayı biliyor musun sen? Heh, i̇şte posa. Diyelim ve posa diyerek... Pasa diyerek bitirelim dersimizi isterseniz arkadaşlar. Ee, i̇nşallah e, haftaya salı günü dersimizi e, yaparız. E, sistem biz bir arıza vermez. O zamana kadar Allah'a emanet olun. İyi hafta sonları olsun. E, i̇nşallah anlaşılır vaziyette dersimizi anlatmışızdır. Siz de anlamışsınızdır. E, Allah e, hayırlı Geceler nasip etsin cümlemize Allah'a emanet olun arkadaşlar.